94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Selahattin Çolak bana destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatayım. @sanataltdireuzun. sanat alt dire, nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz artık At Açık Radyo ana sayfasında programlar sekmesinin altında bizim programı da bulabilirsiniz. Daha önceki iki programda dört elementten söz etmiştim. Toprak, su, ateş ve hava olan dört elementten. Toprakı kafamda Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado ile ve onun işleri üzerine yaptığım programla eşleştirdiğimi fark ettiğimden söz etmiştim. Onun üstüne çıkmıştı bu dört element konusu zaten. Geçen hafta da bunun devamı sayılabilecek su elementinin bence karşılığı olan Katoşka Oksay'nin Kanagava açıklarındaki büyük dalgasından söz etmiştim. O programı düşünürken aklımda ateş de vardı zaten. Böylece bu dönemin son programında ateşten söz ederek dört elementten üçünü e, bitirmiş oluyorum. Bunlarla ilişkilendirdiğim sanatlara bakmış olacağız. Mizaçla, karakterle ilişkilerinden bahsetmiştim daha önce dört elementin. Ateş içinde vücut sıvılarından safrayı temsil eder. Sarıdır rengi, e, duygusal, karşı konulmaz, değişken, tahmin edilemezdir. ...deniyor. Tutkuyu gösterir. E, körlükle eşdeğerdir. Ruhsaldır. Ruhu... E, ...ön plana çıkarır. Tutku ve aşktır... ...ateş. Bütün bu özellikleri... ...düşününce kafamda zaten... ...flamenkoya çok uymuştu. Bugün de... ...ateş programındayız. İspanyol yönetmen... ...Carlos Saura'dan... E, ...onun flamenko üçlemesinden... ...ve bu flamenko üçlemesi... ...vesilesiyle de... ...İspanyol şair Federico Garcia Lorca'dan... ...söz edeceğim. Flamenko... E, kante şarkı, togue gitar, baye dans, e, haleo vokalizasyon, palmas el çırma ve pitos parmak tıklatma, şıklatma içeren, bunların hepsini bir arada içeren bir müzik ve dans kültürü. E, 2010'da flamenko, UNESCO tarafından insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirasının başyapıtları arasına da alınmış. E, flamenko teriminin Kaynağı için birçok şey söyleniyor. Ben de araştırırken baktım. E, hepsinden her yerde bahsediliyor. Tam olarak nereden çıktığı bilinmemekle birlikte birçok kaynaktan geldiği anlaşılıyor. Birçok kaynakta da e, somut olarak ne anlama geldiği belirtilmiyor aslında. Genellikle müziği genel olarak ifade eden bir kavram olarak düşünüldüğünü gördüm. Güney İspanya'nın bazı halk şarkılarına verilen ad olarak da ifade ediliyor çok kısa tarif edilirse. Ee, Endülüs'ün bazı kısımlarında yaşayan İspanyolların ve orada flamenkli olarak bilinen çingenelerin eseridir deniyor. Bu şarkılarının birçoğunun bestesi de dans müziğidir deniyor. Flamenko'nun izinde adlı Jason Webster'ın bir kitabı var. Bu kitapta da şu, bu terim şu şekilde açıklamışlar. Flamenco'nun sözcük kökenini kimse bilmiyor. Bazıları bunun İspanyol Yahudilerinin Flandre'ye göç eden akrabalarının söylemelerine izin verilen şarkılar için kullandıkları bir sözcük olduğunu söylüyorlar. Kendilerinin bu şarkıları söylemeleri yasalarla yasaklanmış. E, Arapça versiyonunda Flamenco, felahmanju ya da Kaçak Köylü sözcüğünden geliyormuş. E, diğer bir müzikolog Garcia Barisso ise kendi kitabında Arapça Fellah, Rençper Köylü ...anlamındaki fellah'tan ve mango, şarkıcı sözcüklerinden birleştiğini söylüyor. İspanyol müzikologların e, flamenco terimine yönelik de başka başka tanımlar var. E, kaynağını onlar da farklı, farklı açıklıyorlar. E, mesela müzikolog Felipe Perdeli demiş ki, ''İmparator V. Şarlı'nın yanında flamanlarla İspanya'ya gelişinde orduyu izleyen yağmacı çingeneleri e İspanyolların alaylı şekilde taktıkları bir isimdi bu flamencos.'' Ee, daha yakın tarihe geldiğimizde, benim en beğendiğim tanımda bu oldu. Madrid Konservatuarı profesörü e, Garcia Matos, bu ateşli müziğin İspanya'da zeki, canlı anlamına flamenteden türediğini, bugün bile Külhan Bey anlamına flamenco teriminin kullanıldığını öne sürmüş. Çok fazla uzatmayayım, daha doğrusunu Açık Radyo'da her pazartesi 13-14 arasında harika bir program e, yapan, bir, harika bir program alan Filamencoyu yapan Manuel Rayne'a bırakalım ve ben şimdi Carlos Saura'dan Flamenco'ya bir giriş yapayım. Ee, Carlos Saura'nın ilk olarak İstanbul Film Festivalinde e, izlediğim festivalin ilk yıllarıydı ve adı İstanbul Sinema Günleriydi o zaman festival değildi. Ee, toplamda on kadar film oynuyordu ve benim yaşımdakiler hatırlar henüz hepsini görmek mümkündü o yıllarda. Kanlı Düğün ve Carmen'i izlemiştim. E, baktım 1983'te 3. Uluslararası Sinema günlerinde gösterilmiş ikisi de. E, filmler de 1981 ve 83 tarihli olduğuna göre İstanbul'a o yıllara göre çok hızlı gelmişler. Onu anladım. Film festivalin mucizesi de buydu ve halen de bu zaten. Carlos Saura 32 doğumlu. Bugün 85 yaşında. İspanyol film yönetmeni, fotoğrafçı ve yazar. Adı da bazı kaynaklarda İspanyol sinemasının önemli üç filmcisi Luis Bunyer ve Pedro Almodovar'la birlikte geçiyor. Ee, çok başarılı ve uzun bir kariyer dönemi var. Ee, daha da uzun yaşar umuyorum. Onun e, Flamenko'ya e, adadığı filmlerden Flamenko üçlüsünden bahsedeceğim bugün. 1955'te Saura Dökümanter filmler yaparak belgesellerle başlamış ama daha sonra. E, Konulu filmlere de geçmiş ve Cannes Film Festivali'nde 1960'ta e, ilk defa uluslararası e, bir üne kavuştuktan sonra da bütün dünyada tanınan ve izlenen bir yönetmen olmuş. E, belgesellerle başlamıştı demiştim. Daha sonrasında da İspanya'daki sansür mekanizmasını aşmak için, e, çünkü hayatının büyük bir bölümünü de Franco yönetimindeki diktatörlüğündeki e, İspanya'da yaşadı. Sansür mekanizmasını aşmak için metaforlar ve simgesel anlatımlarla e, yüklü filmler yapma yoluna gitmiş. E, Berlin Film Festivali'nde ve Cannes'da birçok ödülü var. Bir kısmını biraz sonra bahsedeceğiz. Biz şimdi bir flamenko parça dinleyeceğiz. İspanyol müzisyen, gitarist Paco Peña'dan Guajira'yı dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Paco Peña'dan dinledik. Guajira'ydı. E, gitar'da Paco Peña, Rafael Montilla e, ve Perksiyonda da Charo Espino vardı. Paco Peña 42 doğumlu bir İspanyol flamenco e, gitaristi, bestecisi, müzisyeni. E, günümüzün de en önemli önde giden e, flamenkocularından biri olarak kabul ediliyor. Ülkemize de çok kereler geldi. E, Guajira'da e, aslında bir Kubá müziği türü, Punta Cubana denen e, türden bu 18. yüzyıldan beri İspanya'da biliniyormuş ama daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Flamenco tarafından kendi içine alınarak benimsenmiş. Evet Carlos Saura'dan bahsediyoruz bugün ilk olarak. I, onun Flamenco işlemesinden bahsedeceğiz ama ondan önce e, onun daha bu Flamenco işlemesinden önceki filmlerinden birinden bahsetmek istiyorum. Criacuervos, besle kargayı e, olarak Türkçe'le çevirebileceğimiz bir film. i y tesakaran los ojos. Besle kargayı, oysun gözünü atasözü bizimkinin aynısı İspanyolca'da da varmış. Buradan almış adını e, bu film. Ve aslında bir alegorik bir drama. Ve Cannes'da da 1976 yılında aynı tarihte yapılmış bir film. E, özel jüri ödülüne layık görülmüş. Ve Oscar'a da en iyi yabancı film dalında aday olmuş. Bunu bulup izleyebiliyorsunuz e, internette. Sekiz yaşındaki bir e, çocuğun öyküsü bu. Kız çocuk. Ana. E, çok sevdiği annesinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan e, bir çocuk. Ana. E, filmin başında da babasının bir kadınla birlikte olduğunu işitir ve e, kadın kaçarcasına odadan çıkıp evi terk ettiğinde, odaya gittiğinde babasının ölmüş olduğunu görür ana. Film böyle başlar. Yatan baş ucundaki yarısı içilmiş süt bardağını soğukkanlıkla alıp mutfağa götürür. İyice yıkar soğukkanlıkla diyorum. Çünkü kendisi süte çok kuvvetli bir zehir katmıştır. Babasını öldürmeyi istemektedir. E, çünkü annesinin e, erken ölümünden babasını suçlamaktadır. Çok otoriter olan baba da annesinin ardından dayanılmaz bir hale almıştır. E, fakat işler ananın istediği gibi gitmez. Baba ölür ama eve ona ve iki kardeşine bakmak üzere teyzesi gelip yerleşir. Ki o babadan daha da sert ve otoriterdir. Bu arada ana annesinin hayaletiyle de konuşmakta ve onun yokluğuna da alışamamaktadır. Ve teyzesini de ortadan kaldırmaya karar verir. Ve tabii meşhur zehrine başvurur. Fakat... Bu bir polisiye değil. Onun için şunu söylemekte sakınca yok diye düşünüyorum. Spoiler. Sonunu söyleyeceğim filmin. Ama bu sefer zehrin işe yaramadığını hayretler içinde görür. Çünkü ananın süte kattığı beyaz toz aslında zehir falan değil bildiğimiz karbonattır. Annesi yıllar önce laf arasında bu beyaz tozun bir fili öldürecek kadar kuvvetli bir zehir olduğunu söylemiştir ve anada inanmıştır. Zaten ölümün anlamını da çok anlamamaktadır ana sekiz yaşındayken. Bunu sadece kayıplar ve ayrılıkla eşleştirmektedir. Ee, daha önceki bölümde de söylediğim gibi Carlos Saura sansürle başa çıkmaya çalışan İspanyol ortamında, sanat ortamında metaforlar ve simgesel anlatımlarla yüklü filmler yapma yolunu tutmuştu dedim. Bu film de onlardan biri ee, ve Franco'nun, İspanya'da Franco'nun 36 yıl ölümüne döksüren diktatörlüğü dönemindeki sanat yapmanın zorluklarını kendince böyle aşmıştı ve böyle de bir muhalefet oluşturmuştu. Muhalifliğini sembolizmle sürdürmüştü. Avrupa'da ve Amerika'da da çok ses getiren bu Besle Kargayı filminin de yine rejime karşı sembolik bir muhalefet olduğu hem herkes tarafından anlaşılmış hem de kendisi de söylemiş. 1975'te Franco çok yaş yaşlanmış ve artık e, hasta ve ölüm yatağında yatarken, bu film de o zaman, o yıl çekilmeye başlanmış. E, İspanyollar da bir umut içinde her şeyin değişebileceğini, demokrasi gelebileceğini e, ummaktaymışlar. Ve Sahura da o yıllara ait şunu söylüyor, Franco'nun ölümü o kadar uzun sürdü ki hepimizin buzlukta şampanyayı soğutma şansımız oldu diyor Ve ekliyor. Daha sonra da ölümünü duyduğumuzda her yerde duyduğun şey bu şampanyaların patlayan tıpalarıydı diyor. Ee, ve umduğum gibi her şeyin değişmesini bekledim diyor ondan sonra da diyor. Ananın aslında film bu alegoriler dışında bir diktatör bir e, rejimin alegorisi olması dışında da kendi kayıplarıyla, annesinin kaybıyla yüzleşmesinin de bir öyküsü aslında. Kendi travmalarını atlatmaya çalışırken ana bir yandan da dışarıdaki politik gerçeklikler ve faşizmle de yüzleşiyor aslında bu filmde. E, Carlos Aura'ya da bunun aslında çok hüzünlü bir film olduğunu soruyorlar bir röportajda. O da şöyle diyor, evet Cria Cuervos gerçekten de hüzünlü üzgün bir film, doğru. E, ama ben de çocukluğun çok öyle mutlu, neşeli bir dönem olduğunu düşünmüyorum. İnsan hayatının ee, en zor dönemi bana kalırsa, ee, hiçbir şeyde hakkında tam bir fikriniz yok, nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz, gitme şansınız yok, sizi nereye götürürlerse oraya gidiyorsunuz, her şeyden korkuyorsunuz ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, bence kararsızlıklar ve belirsizliklerle dolu korkunç bir dönem demiş. Ee, filmde de Sauranın bu görüşü ana tarafından, ananın ağzından da tekrarlanıyor. Ananın yetişkin hali filmin devamında ...bunu söylüyor. Şöyle diyor... ...çocukluğun cennet olduğuna da... ...çocukların masum olduklarına da inanmıyorum. Çocukluğun bitmek bilmeyen... ...hüzünlü, korku dolu... ...bilinmeyenin korkusuyla dolu... ...uzun bir dönem olarak hatırlıyorum. Ee, Sauran'ın kendi çocukluğunu da... ...İspanyol İç savaşı ve sonrasında da... ...Franco rejimiyle geçirdiğini ve... E, ...bütün bunlardan etkilenen... ...bir çocuk olduğunu ve bir gençlik geçirdiğini... ...açlığı, bombalamaları... E, ...hukuksuz yargılanmadan verilmiş cezaları, kurşuna dizmeleri, kanı ve ölümü gördüğün düşününce bu söylediklerinin haklı bir tarafı olduğunu, dayanağını görebiliyor insan. Bu filmden söz etmeden geçmek istemedim ama aslında bugünkü konumuz sağır olmakla birlikte flamenco üçlemesi dediğim gibi. Bu üçleme 1981'de yaptığı Kanlı Düğün, 83'te yaptığı Carmen ve 86'da yaptığı Büyülü Aşk. El Amor Brujo filmlerinden oluşuyor. E, Kanlı Düğün, Bodas de Sangre, e, kendi yazıp yönettiği bir film ama öyküsü Federico Garcia Lorca'nın Kanlı Düğün oyunundan geliyor. E, konu Leonardo ve dans grubunun e, bu Kanlı Düğün oyununun flamenco adaptasyonunu sahnelemeleri sürecini ele alıyor. Flamenco üçlemesinin diğer filmleri gibi bu da teatral bir film. Ee, ...grubun dans tiyatrosunun yani stüdyoya gelmesiyle başlıyor. Kostümlerini giyiyorlar. Biz e, tamamen iç mekanda bu tiyatronun içinde geçiriyoruz bütün filmi. Makyajlarını yapıyorlar. Ve prova süresince hem oyunu sahneliyorlar... E, ...hem de oyunun konusuna paralel bir aşk üçgeni yaşıyorlar. Kanlı düğün oyununda adı olan tek karakter Leonardo'dur. Tıpkı burada da dans grubunun liderinin adı da Leonardo. ...'dur. onu da e, ünlü flamenco dansçası koreograf Antonio Gades oynuyor e, oyunun temasının bir gazete haberinden alındığı e, da yazılıyor e, Lorca'nın düğün günü gelin e, gizlice sevdiği adamla birlikte kaçar sonunda da iki erkek birbirini öldürür e, Lorca'nın oyununda da aslında kişiler kaderin kurbandırlar başka türlü davranmak ellerinden gelmez e, ilkel e, kendi dürtüleriyle Toplumun baskıları, namus anlayışı arasındaki çatışmanın pençesindedirler. Ve bu çatışma da ölümle sonuçlanır. İki erkek birbirini öldürür. Ee, kanlı düğünde Leonardo'nun bir tek adı vardır. Diğer herkes anne, e, gelin, damat gibi kimlikleriyle toplum içindeki kendilerine biçilen rollerin isimleriyle isimlendirilmiştirler. Ee, bir tek Leonardo'nun adı vardır. Çünkü geleneksel kurallara karşı e, gelip... ...gelen kişi de odur. Bu düğüne razı olmaz... ...gidip aşık olduğu gelini kaçırır. Geline büyük bir tutkusu vardır. Ee, ama bunu geline... ...çok da yansıtmamıştır. Gelin başkasıyla evlenmeye karar verdiğinde... E, ...bunu anlar... ...ve gelini almaya üzere harekete geçer. E, tabii ki... ...gelinin evlenmek üzere olduğu güvey de... E, ...kızı geri almak üzere... ...onların peşine düşünce... ...iki adam arasında kan dökülür... Bu 1981'de Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde gösterildi Kanlı e, Le Dediğim gibi Leonardo Antonio Gades oynuyordu. E, gelinde Christina Hoyos, o da çok ünlü. Saura'nın çok çalıştığı, Antonio Gades'in de birlikte çalıştığı flamenco dansçılarından biri. E, bu konu çok yabancı değil ama bunlar filmlerde romanlarda olur ekstrem şeylerdir onun için film olurlar roman olurlar aslında ama biz toplumumuzda her gün ve ne kadar fazla görüyoruz ve ne yazık ki benzeri durumlar artık çok sık olmaya başladı yalnız bizde adamlar birbirine saldırmıyor ölen kadınlar oluyor ne yazık ki. Lorca'nın yazdığı köy trajedilerinin bin beteri toplumumuzda her gün yaşanıyor. Eşi, kocası, babası, kardeş tarafından saldırıya uğrayan, yaralanan, öldürülen kadınlar her gün, her gün canımızı yakıyor. Nasıl son bulacağını da bilmiyoruz aslında. Sadece giderek artmalarını izliyoruz. Nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Tekrar burada onlara girmek istemiyorum ama bizim kendi çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz bu sorunun üstesinden gelir mi? Bireysel çabalarımız bunu önler mi? Yoksa hukukun da destek olması şart mı? Bunun cevabını da biliyoruz. Şimdi Carlos Saura'nın flamenco üçlemesinin ikincisi olan Carmen'den bir parça dinleyeceğiz. Georges Bize'nin Carmen operasından Carmen'in dansını dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Bugün Ateş'ten ve Flamenco'dan bahsediyoruz. Ee, en son e, Sauran'ın Flamenco üçlemesinin ikinci filmi olan Carmen'den ama tabii müzikleri tabii ki George Bizet'in Carmen e, operasından olan Carmen'in dansını dinledik. E, bu versiyonu Antonio Gades'in tiyatrosunun Teatro Real de Madrid'de sergilediği ...oyundan alınma versiyonuydu. Onların sahnelediği şekliyle dans seslerini de duymuş olmalısınız. E, bu oyun, kanlı düğün Federico Garcia Lorca'nın dedim. Bahsederken e, flamenco'dan büyük bir bölümü Lorca'ya ayırmam gerekti. Çünkü kendisi öyle gelişti olaylar, e, onu geçmek istemedim. Federico Garcia Lorca, e, İspanyol şair ve oyun yazarı biliyorsunuz. 1898'de doğmuş. Ve çok genç yaşta, 38 yaşında kurşuna dizilerek ölmüş, öldürülmüş. E, ölüm üzerine şiirleri e, dışında bu Kanlı Düğün gibi e, Yerma ve Bernarda Alba'nın evi gibi oyunları da var. Biz bu üçünü, Kanlı Düğünü, Yerma'yı ve Bernarda Alba'nın evini köy trajedileri üçlemesi olarak biliyoruz. Savra'nın da e, filme çektiği bunlardan biriydi. Kendisi Lorka hukuk okumuş ama sanat dürtüsü o kadar fazlaymış ki giderek hem edebiyatla hem resimle hem müzikle uğraşmak üzere hukuku bırakmış. Annesi piyanistmiş ve kendisi de iyi bir piyanist olarak yetişmiş aslında. Yetkin bir yorumcu olduğunu yazan yerler de var. Hem besteleri de varmış. Arkadaşları arasında da önceleri müzikçi diye tanılıyormuş. Sonra şiirlerini yazmaya başlamış. Ve düz yavazılar da yazmaya başlamış ama şiirlerin basılı olmaması gerektiğini düşünüyormuş. Bir, onları kitaplaştırmamış, elle yazar ve dağıtırmış. Orada burada okurmuş. Ve bu da hoş bir gelenek aslında. Ee, 1919'da da henüz e, 21 yaşındayken Macret Üniversitesi'nin sanatta eğilimli gençlere e, açtığı, onlar için oluşturduğu, bir öğrenci yurduna yerleşmiş. Residencia de Zezus Dianas. Başkentin kültür merkezi e, durumundaymış burası o zaman ve Salvador Dali, Luis Buniel, şairler, e, sanatçılar, ressamlar, tanıdığımız birçok isim e, burada e, yaşıyorlarmış. Bu Residencia'daki ilk yılları e, içinde Lorcan'ın şiirleri de. Bu çevreden geniş bir çevreye yayılmış. Herkes bunları çok severek okumuş, birbiriyle paylaşmış. Dediğim gibi ama hiç yayınlamamış. Şiir okunmak içindir. Kitaba girdi mi ölür diyormuş. E, bu yüzden de e, kendisi şiirlerini dağıtmak dışında, toplantılarda, buluşmalarda kendisi kalkıp, ortaçağ turba duruları gibi kendisi de okuyormuş. Lorca'nın yazarlık yaşamı... E, Boyunca da birçok yapıtı zaten bu şekilde yayınlanmadan, basılmadan kulaktan kulağa yayılmış. Hmm. Deneysel şiirler de yazmış, klasik şiirler de yazmış. Ve oyunlar yazmış e, çok sayıda. E, bazı oyunları e, çok güzel sahnelenmiş, bazıları ilk sahnelenmede kaldırılmış. Ama her zaman her daldan sanat eseri vermeye devam etmiş. Ve sonunda da aslında kendisine en çok uy uyduğu İspanyol... Çingene müziği, İspanyol gelenekleri, köy müziği, köy e, gelenekleri üstüne yazdığı şeylerle biz de onu tanıyoruz. E, Salvador Dali'nin yaptığı dekorlarla sahnelenen bir oyunu da var 1927'de. E, çünkü araları çok iyiymiş Dali ile. Bunu biraz sonra bahsedeceğim. Desenlerini sergilemiş ve Çingene Türküleri adlı da bir e, Yayınlamış ilk defa bunlar için gene türkü, türkülerini yayınlamış ama bunlar ona da mutluluk getirmemiş. Çingene severliği biraz fazla üstüne yapıştığından düşünerek yapıştığından e, mutsuz olarak e, yaşamamın en acılı dönemlerinden biri dediği bu döneminden kaçmak için aslında Amerika'ya ve Küba'ya gitmek istemiş. Burada huzur ve yeni bir esin kaynağı aramaya gitmiş. Huzur bulabilmiş mi? Pek değil aslında. Çünkü hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmış. Onun Walt, çok sevdiği Walt Whitman'ın şiirlerinde e, tanıdığı haliyle bir Amerika beklerken çok farklı bir Amerika bulmuş. E, huzur bulamamış ama aradığı esin kaynağını fazlasıyla bulmuş. E, Amerika'ya gittik sen gittiğinde yazdığı şiirler orada karşılaştığı şeyleri çokça yansıtıyor. Orada caz müziğiyle de çok yakından ilgilenmiş. Ona caz müziğine hayran kalmış vurulduğunu söylüyorlar. Harlem'i geziyor, insanlarla tanışıyor, göçmen mahallelerini geziyor. Amerika'da da dünyada da büyük bir bunalımın, ekonomik bunalımın yaşandığı yıllar o dönemler. Ee, sokaklarda bir e, dehşet, vahşet var aslında. Zenciler, işsizler, işçiler, e, üniversite öğrencileri, insan yılları bunlar onu çok etkilemiş. Aradığı esini e, buralardan çıkarmış aslında. Ee, ölümünden sonra yayınlanan Ozan New York'ta e, şiir var. Poeta en Nueva York. E, bu da aslında buradaki eseninin sonucu e, olarak ortaya çıkmış bir şiir. E, yozlaşmış ...Amerika'yı anlatırken... ...kendisi de bundan çok etkilenmiş. Mesela... ...bir şiirinde şöyle demiş. Artık ne ekmeği bölüştüren var... ...ne şarabı çünkü. Ne ölümün ağzında ot yetiştiren. Çirkefin New York'u... ...demirtelin, ölümün New York'u. Yanağında saklanan hangi melektir? Söyleyecek hangi yetkin ses... ...buğdayın doğrularını? Kirlenmiş lalelerin korkunç düşü kim? E, aslında bu dönemde Amerika'da yazdığı şiirler için hep Walt Whitman'ın dünyasıyla kendini özleştirdiği, ondan esinlendiği, onun söylemini ödünç alarak kendi söylemini geliştirdiği de söyleniyor. Ee, ve New York gerçeği karşısında aslında aradığı huzuru bulamayıp şunları da söylüyor. Ve Amerika boğuyor kendini makineler ve gözyaşlarıyla. Dilerim en derin gecenin zorlu rüzgarı koparsın altında uyuduğun kemerden harfleri, çiçekleri. Ve zenci bir çocuk bildirsin altın beyazlara, Başak Krallığı'nın yaklaştığını. E, bu Amerika yıllarında yazdığı bir de Küçük Viyana Valisi var. Bu şiirde Pat Smith Leonard Cohen gibi birçok Amerikalı müzisyen tarafından e, yorumlanmış e, ve e, seslendirilmiş. E, bunu anlamak için... Kısaca şuna da bakmak lazım. Lorca 24, Salvador değil de 18 yaşlarındayken bu bahsettiğim aynı üniversite ve yurtta yaşıyorlar. Bu dönemde başlayan yakın dostlukları politik görüş farklılıkları nedeniyle yıllar sonra kesin bir ayrılığa artık hiç görüşmemeye dönüşene dek uzun mektuplar, resim ve şiir ile sürmüş ve ikisini de çok besleyip birçok... Ee, sanat eserinin doğmasına e, neden olmuş. Lorca Dali'ye aşıkmış ve Dali de çok ilgisiz değilmiş ama kişilikleri de çok farklıymış. Dali ne kadar dışa dönük, gösterişe meraklı, aşırılıklarla dolu bir kişiyse Lorca da o kadar içe dönük, tutkulu, içten e, ve toplumsal olaylarla da çok yakından ilgiliymiş. Zaten politik görüşleri çok farklıymış. Dali Franco'yu açıkça desteklerken Lorca onun büyük bir muhalifi ...olarak bilinmekteymiş ve bunu da açıkça ortaya koyuyormuş. Faşizmin sevmediği her şey zaten Lorca'da da varmış. Muhalif olmak ve eşcinsellikte dahil. Ee, Lorca, Dali ve Buniel de gençliklerinde çok sıkı dostluk yaşamışlar... ...ama giderek Lorca, Dali arasındaki yakınlık... ...Buniel rahatsız edince o üçlü de bozulmuş. Çünkü Buniel de tam bir machodur Hatta ıı, homofobiktir kendisi de bunları söyler... E, Lorca ve Dali'nin uzun yıllar mektuplaştığını söylemiştim. E, 40 kadar mektuptan söz ediliyor ama bunlardan geriye 7-8 tanesi kalmış. Kalanların Dali'nin eşi gala tarafından imha edildiği yazılıyor. E, Dali de dediğim gibi ikisinin ilişkisi çok fazla sanat eserinin doğmasına e, vesile olmuş. 12 eserinde e, çeşitli biçimlerde Lorca'nın portrelerini e, yerleştirmiş ve kullanmış. Şimdi demin dediğim Küçük Viyana Vaisi'ne gelirsek Lorca'nın e, Dali için yazdığı iki ünlü şiir biliniyor. Salvador Dali'ye destan ve Küçük Viyana Vaisi. E, küçük Viyana Vaisi'ni e, yorumlayanlardan biri de Leonard Cohen demiştim. E, şimdi Leonard Cohen'den e, bu şiirin biraz serbest bir e, uyarlaması olan sözleriyle Take This Waltz'ı dinliyoruz. There's ten pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Oh, I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I, I. Take this waltz, take this waltz Take its broken waste in your hand This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna. We all mouth had a thousand reviews. There's a bar. Where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I, I, I, I take this waltz, take this waltz.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 And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz With its own, never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz With its very own breath of brandy and death Dragging its tear in the sea And, and I'll, I'll dance, dance with you in, in Vienna. Vienna I'll be wearing, I'll a, be wearing a river's disguise The, the highest, highest, highest of walls Shoulder my mouth on the dew of your eyes, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry.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 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Leonard Cohen'dan dinledik Take This Walls. Federico Garcia Lorca'nın Küçük Viyana Valisi şiirinden daha serbest bir uyarlama olan sözleriyle yaptığı bir besteydi. Daha önceki programlarda yine Leonard Cohen'in Kavafis'in şiiri üstüne yaptığı Alexandra Living'i de dinlemiştik. Bu e, sanatçılar arasındaki farklı sanat dalları arasındaki etkileşmeler ve esin kaynağı oluşlar e, çok e, hoşuma gidiyor benim. E, bu parça da 1988 tarihli I'm Your Man albümünden, albümdeki kayıttandı Cohen'in. Amerika'dan sonra 1931'de Lorca İspanya'ya geri döner ve sonra da tümüyle tiyatroyla ilgilenir. Bu bahsettiğim köy trajedileri oyunları üçlüsü, kanlı düğün, karmen ve büyülü aşk da bu dönemde yazılmışlar ve oynanmışlardır. Üçünün de trajediden anlaşıldığı gibi aşk, kan... Ölüm, intikam, kıskançlık hepsi var içinde e, Carmen'den bir parça dinledik biraz önce Daha önceki müzik arasında O da bildiğiniz Carmen'in öyküsüdür George Bizet'in müzikleriyle Gene Sauran'ın filme çektiği haliyle e, Ve aslında 38 yaşına geldiğinde de iç savaş dönemidir Ve Lorca bir gece e, Granada'da falenjesiler tarafından kurşuna dizilerek 38 yaşındayken öldürülür Cesedi hiç bulunamadığı bir mezarı da yok Lorca'nın. Yakın tarihlerde birkaç yıl önce bununla ilgili girişimler yapıldı, izler sürüldü ve bireysel çabalarıyla tarih meraklıları bunun peşine düştü ama bir sonuç alınamadı onlardan da. Ölüm teması Lorca'nın çokça kullandığı temalardan, zaten kanlı düğünün son perdesinde de ölüm bir karakter olarak oyuna giriyor, dahil oluyor. Ee, Carmen'i biliyorsunuz zaten öyküsünü. Ondan çok uzun bahsetmeyeceğim ama Büyülü Aşk da 1986'da yaptığı gene aynı e, ekiple Antonio Gades ve flamenko dansçılarıyla ve müzisyenleriyle yaptığı El Amor Brujo da flamenkoya adanmış üçüncü filmiydi. Hmm, burada da benzeri bir e, öykü vardır. Endülüs'teki bir çingene köyünde e, Carmelo'nun şarkı e, Kandela'ya e, aşkı üzerindedir. Birbirlerini severler ama ne yazık ki Kandela çocukluğunda beşik kertmesi olarak Jose ile sözlenmiştir ve onunla evlenmesi beklenmektedir. Zaten de öyle olur ama Jose de e, çok sadık birisi değildir. O da kendi e, sevdiği Lucia ile görüşmektedir. Daha sonra Jose ölür e, ve sanırsınız ki Önleri açılır sevgililerin Karmelo ile Kandela'nın ama öyle değildir. Kandela onun e, ona bağlılığını halen sürdürmektedir. E, onun hayaletiyle birlikte olmaktadır e, ve Karmelo'yu da reddetmektedir. E, bunun sonu ama e, çok da kanlı gelmeyecek. E, aşk kıskançlık var ama ölüm yok sonunda da seyrederseniz göreceksiniz. ...sevgililer karışacak, kavuşacak. Fakat zaten buradaki sorun da... ...bu değil. Burada mükemmel bir flamenko... ...eserini seyretmiş olacaksınız... ...seyrederseniz. Şimdi... programın sonuna yaklaşırken... ...bu dönemin de sonuna yaklaşıyoruz. Kapanışta yine bir flamenko parçayla... ...veda edeceğim size bu haftalık. Bu döneme neşeli bir parçayla... ...başlamıştım. İlk bölümünde... İlk programda can sıkan, üzerimize çöken her şeyle dalga geçebilmek için e, ayakta durup böyle yaşam enerjisini kaybetmemek için e, öyle devam etmek istemiştim. Yine canlı çok canlı ateş gibi bir flamenko parça dinleyeceğiz. E, flamenko'nun bence özünde olan hayat dolu, kızgın, öfkeli, kırgın olabilir ama asla küskün olmayan, içine kapanmış olmayan hayata asılan bir parça dinleyeceğiz. Hayatımda gittiğim ilk olağanüstü harika ...konser olan Pagadolusia'nın... E, ...ve ona hayran olmama neden olan... ...Pagadolusia Sextet'in... E, ...seneler önceki konser serisinde... ...kaydedilmiş Live One Summer Night... ...albümünden bir parça dinleyeceğiz. E, Gitanos e, Andaluses... ...ama ondan önce... E, e, e, e, ...Efsane Sextet... ...şu isimlerden oluşuyor Pagadolusia'nın... Ramón de Argaseras, Pepe de Lucia, Jorge Pardo, Carles Benavent, Rubén Dantasmann ve Söller bunların çoğu sizler de tanıdıktır. Fakat önce bu dönemin kapanışı için hoşça kalın demek istiyorum. Kış geliyor. Ee, bu hafta 45. yayın dönemini kapatıyoruz. Son programı dinlediniz. Önümüzdeki hafta yayın yeni yayın dönemi başlayacak ve sanat uzun ilham sonsuz geçen yıl olduğu gibi kış döneminde kış uykusuna yatmayacak. Bu dönem yarım saatlik bir programla birlikte olacağız. Yine cuma günleri ama 13'te değil de 14'te ve 14-14.30 arası yarım saat olacak şekilde yayında olacağız. Ee, önümüzdeki dönemde de Timuçin Oral e, bir buçuk yıldır sürdürmekte olduğu Türk Psikiyatri Derneği Başkanlığı sorumluluğu nedeniyle bir tür vatani görev diyelim. E, sürekli katılamayacak ama artık bir sonraki döneme katılacağını tahmin ediyorum. Ee, geçtiğimiz dönemin 26 programı boyunca bana teknik masada destek olan Barış Demirel'e, Ömer Şahin'e, Selahattin Çolak'a, Andrei Gritski'ye, Feryal ile çok teşekkür ediyorum. Umarım gene destek olurlar. Ee, misafir odasına davet ettiğim tüm radyocu arkadaşlar da sağ olsunlar hayır demediler geldiler. Biraz bazen çıkarın kağıtları yazılı yapacağım gibi oldu. Pat diye mesela can sıkıntısına uygun bir parça ver dediğimde ama pat diye de parça verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Henüz misafir edemediğim çok arkadaş var. Onları da bu dönem davet etmek istiyorum. Umarım onlar da gelirler. Ee, beni dinleyen ve Twitter'dan yorumlarını eksik etmeyen siz dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Orada olduğunuzu ve dinlediğinizi bilmek çok güzel. Orada olmasanız niye konuşayım ki? Ee, umarım dinlemeye devam edersiniz siz de. Ee, ve de programa destek olan tüm destekçilerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Açık radyo sizlerle açık duruyor. Umarım desteklemeye e, devam edersiniz. Haftaya yeni yayın döneminde yeni programlar ve yeni konularda buluşmak üzere. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.